Biliyorsunuz arkadaşlar, geçen hafta ve ondan önceki hafta aynı bab üzerinden devam etmiştik. Konumuz sünnet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerine ve o sünnetin getirmiş olduğu adab, ahlak üzerine devam etme, ona tutunma ve onun bununla ilgili hadislerle, hadislerin bulunduğu babı almıştık. Biliyorsunuz sünnet kelimesinin yani İslam literatüründe birden çok geldiği manalar var, kullanıldığı e, manalar var. Kimileri daha dar manada, kimileri daha geniş e, manada. E, ancak meşhur olan, e, sünnet dendiğinde ilk akla gelen e, mana, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen, onun her sözü, onun her fiili, onun sözü, e, tasvibi, ikrarı, tasdiki, onayı. Bu ehl-i hadisin sünnete getirmiş olduğu tarif. Fukhanın, sünnet dediğimiz zaman, fukaanın getirmiş olduğu, fıkıh alimlerinin getirmiş olduğu sünnet tarifi ney? Müstahap. Yani müstahap olan, yapılması güzel olan, yapanın sevap aldığı, terk eden ise günaha girmediği, girmedi, girmeyeceği şeyler. Bir de daha geniş manası var sünnetin arkadaşlar. Sünnetin daha geniş manası ise din manasında kullanıyor din, akide, itikat, tevhid manalarında. Aleyküm selam Allah'a vehvaret. Aleyküm selam Sünnet kullanılmış. Onun için baktığınız zaman birçok selef aliminin, selef ulemasının Akide konularını bahis ettikleri, akide konularını ele aldıkları kitaplarını sünnet ismiyle isimlendirdiklerini görürsünüz. Yani İmam Muhammed'e nispet edilen İmam Muhammed'e nispet edilen sünnet kitap var. İmam Mervezi'nin sünnet kitabı var ve onun içinde birçok ilim ehlinin bidatlere karşı, bidat ehline karşı, munharif itikad ve akidelere karşı yazmış oldukları kitaplarına isim vermişler. Sünnet ismi vermişler. Bir de sünnetin diğer bir manası var. O da Bidat'ın sonradan eklenen şeylerin karşıtı olan manasında kullanılmakta. Bunları öğrendikten sonra arkadaşlar yani Seleften öyle rivayetler, öyle nakiller var ki sünnete muhalefet etme konusunda onların ne kadar korkak olduklarını ne kadar çok korktuklarını Bundan endişe duyduklarını görüyorsunuz. Ve sünnete muhalefet eden kişilere karşı nasıl tavır takındıklarını <gülüyor> görüyorsunuz. Velev ki bu kimseler onların en yakın akrabaları, en yakın kimseler, çolukları, çocukları, ailesinden bir fert olsa bile söz konusu sünnet olduğunda tavır takınmaktan geri kaçınmadıklarını görüyorsunuz. Ve bir insanın dünya hayatında sünnete olan bağlılığının o kimse için ona verilecek en büyük nimet olduğunu söylediklerini görüyorsunuz. Mesela İmam Allâ Biliyorsunuz onun meşhur bir kitabı vardı. Bundan önceki derslerimizde, sohbetlerimizde, o kitabın... Selam. Aleyküm selamünaleykümsele. <gülüyor> İsmini defaatle zikretmiştik. Bu da böyle Ehli Sünnet vel Cemaat'in, Selefi Salih'in akidesinin nakl olunduğu, rivayetlerle aktarıldığı, bir ansiklopedik kitap müellifi yani derleyeni İmam Ella Bu kitabın adını bilen var mı arkadaşlar? Kitabın adını hatırlayan var mı? Onu söyleyelim. Şerhu Hayır, Şerhu İ'tikadi Ehli Sünne ve'l Cemaa. Kitabın adı Ehli Sünnet ve Cemaat'in itikadının şerhi, açıklaması adlı kitap. Bu kitapta La laka e Fudel ibn Uyad selefin önde gelenlerinden Fudel ibn Uyad'dan şöyle dediğini naklediyor. Diyor ki: "Tuba limen mata alal ve sünne sunne Fudel ibn Uyad diyor ki: "Rahimehullah İslam ve sünnet üzere ölen ne mutlu. Ölene müjdeleyin. Ona müjdeler olsun." "Fe iza kana bir insan şayet diyor İslam ve sünnet üzere ise, sadece İslam değil arkadaşlar bakın. Çünkü herkes bir şekilde kendisini İslam üzere olduğunu ne yapıyor? Söylüyor. Yani bu ümmete, İslam ümmetine nispet eden, Allah'a ve Rasul'le iman ettiğini söyleyen bütün fırkalar İslam üzere olduklarını söylüyorlar. Ama önemli olan burada ne arkadaşlar? İslam ve sünnet üzere olmak. Fudayl ibn Uyayat diyor ki, şayet bir insan gerçekten hem İslam ve hem Sünnet üzere ise İslamı Sünnet, İslamı Sünnet üzerinden yaşıyorsa, Kur'anı Sünnet ile anlıyorsa, diyor ki Fudayl ibn Uyayat, fal yuxir min qaul min qaul maşa allah. Bu insan diyor sürekli ne yapsın, maşa allah desin. Yani kendisine nazar değdirmesin, ayakları kaymasın bu yol üzerine ne yapsın? Sebat etsin ki. Çünkü üzerinde bulunduğu nimet çok büyük bir nimet. Yine Ebu Vekir radıyallahu anh onun şöyle söylediği rivayet ediliyor. Diyor ki Ebu Vekir radıyallahu tu Lestu tariken şey'en kana Rasulullah sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem ya'melu bihi illa amiltu bihi Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amel ettiği yaptığı şeylerden bir tanesini dahi bırakacak değilim. Yani onu bırakmayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir şeyi terk etmeyi diyor kendime yakıştıramam. Bu mümkün değildir. Yani bunu yapamam. Fenni ahşa entarakatu şey'en min emrihi en aziğ diyor ki Ebû Bekir radıyallahu anh, yani Endişe duyduğu bir şey var. Niye Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk etmiyor? Onun yapmış olduğu bir şeyi ben terk etmem, terk edemem, bırakamam diyor. Bugünkü insanların tam aksine ya sünnettir, yapmasan da olur gibi bahanelerle ne yapmamış Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı sünneti terk etmeyi kendilerine caiz görmemişler. Endişe duydukları bir şey var. Helak olma endişesi arkadaşlar. Yani en ufak bir sünneti terk etmek bile insanı neye götürebiliyor? Helaka götürebiliyor. 50 bir süre sonra. Ebu Vakir radıyallahu anh diyor ki in, fe inni akşa in teraktu şeyen min emrihi en aziyh. onun diyor getirmiş olduğu emirlerden bir şeyi terk edecek olursam helak olmaktan Dalalete düşmekten diyor, endişe duyuyorum, korkuyorum. Bunun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği, yaptığı bir şeyi ne yapamam? Terk edemem. Yani bu mümkün değil. Yani tartışılmaya açık konu bile, yani tartışılamaz bile. sonra rivayetler gelecek yani. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma, Ömer İbni Kattam'ın oğlu. Çocuğuna diyor ki, hanımını mescide gitmesinden alıkoyma, bırak. Kadın camiye gitmek istiyorsa gitsin namazını kılsın. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Allah'ın kadın kullarını ne yapmayın? Mescitlere gitmekten alı koymayın. Yani ortada sonuçta bu da bir örneğe sünnet. Abdullah İbni Ömer, oğlunun hanımını ısrarla bu hadisi duymasından sonra mescide gitmesini engellemesini duyunca oğluna gidiyor hatta rivayette geliyor diyor ki ona böyle bir sövüyor. Ağır konuşuyor ve ardından ölene dek konuşmayacağını söylüyor oğluyla. Diyor ki seninle artık bundan sonra ne yapmayacağım? Ebeden konuşmayacağım. Yani sünnete karşı ben sana sünneti söylüyorum. Sen de hala ısrarla bu sünneti uygulamayacağını söylüyorsun. O zaman yani sahabe işin tartışılacak bir konu değil. Diyor ki ben sana karşı tavır takınıyorum. Seninle konuşmuyorum. Hatta bazı rivayetlerde cenaze namazına dahi ne yapmıyor? Gitmiyor. Niye cenaze namazına dahi gitmiyor? Bu onu kafir gördüğünden mi? Hayır. Bir kudve, bir örnek olduğu için Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh onun aldığı tavır, takındığı tavır, gösterdiği tepki diğer insanlara da ne olacak? Örnek olacak. Diğer insanların nezdinde... Onun bu tavrı sünnete olan önemi ne yapacak? Vuzuhla apaçık bir şekilde ortaya koyacak. Oh, vay be yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine bağlılık demek ki bu kadar önemliymiş diyecek insanlar. Yani, i̇lim ehli tavır takınmanın şartlarını sayarken bunu da sayıyorlar. Yani, senin takındığın tavrın bir sonucu bir neyi olması lazım? Yankısı olması lazım. Yani, akrabalarından birisi var. Sen de ailede sözü geçen bir insansın. O akrabanın münker işlediği münkerler var. Ve sen tavır takınırsan o kimseye karşı selamı sabahı kesersen biliyorsun ki o insan çevredeki başka diğer akrabaların insanların senin göstermiş olduğun bu tepkiyi gördüklerinde ona karşı tavır alacaklarını Anlayıp idrak edeceği için bu yaptığı münkerden ne yapacak? Geri çekilecek, geri duracak. O zaman sen burada ne yapacaksın? Ona tavır takınacaksın. Diyeceksin ki ben senin evine gelmiyorum. Yahut seni ziyaret etmiyorum. Yahut dükkanına gelmiyorum. Çünkü sen bu konuda Allah'ın emirlerine, Resulünün sünnetine <gülüyor> ne yapıyorsun? Muhalefet ediyorsun. Ve insanlar da senin bundan dolayı ona gitmediğini ne yapacaklar? Bilecekler. İbn Batta yine selefin büyük alimlerinden, onun da İmam Kâi gibi, bakın İmam Bat şey e, Seyyah Kezgin Batuta değil bu İbn Batta. İbn Batta'nın da meşhur bir kitap var, selef ulemasından nakiller yaptığı, sahabelerden nakiller yaptığı. O kitabın adı ne? Hatırlayan var mı? el İbâne. Bakın arkadaşlar yani selef alimlerinin telif ettiği, kaleme aldığı yüzlerce kaynak kitap var. Bunların isimlerini, bunların adlarını şöyle bir ne yapın, öğrenin, ezberleyin. En azından gidin memlekette kütüphaneler var sonuçta. Onlara gidip bunları bir araştırmayın, merak edin. Bunlar inanın hazine değerinde dini bizlere doğru şekliyle anlatan, aktaran kaynaklar. Bunlardan ne kadar uzaklaşırsanız, bunlara ne kadar kaybederseniz, bunlardan ne kadar cahil olursanız bilin ki bidat ehli sizin dininizi o kadar çok ne yapacak? Akidenizi, itikadınızı kurcalayacak. O kadar çok bidatleri sizin dininize ne yapacak? Sokacak. Şayet insanlar bu kitapları bilmiş olsaydı, bu kitaplar okunuyor olsaydı, bugünkü şaklabanlar ve bugünkü şaklabanların hocaları, ne yapmazdı? Sağda solda cirit atmaz. insanları dalalete davet etmez. Şirke davet etmezlerdi. Yahut etmeye cesaret edemezlerdi. Yani bu kitaplarda nakl olunan, rivayet olunan Abdullah İbni Mesud eseri halka şeklinde zikir çeken halkalar şeklinde toplanmış birbirlerine taşlar dağıtarak her halkanın başında zikir çeken insanlara karşı Abdullah İbni Mesud radıyallahu Göstermiş olduğu tepkiyi, nakleden kitaplar, İmam Darimi'nin süneni. Bugün kütüphanelerimizde olsaydı, insanlar okuyorsaydı, minberlerden, vaaz kürsülerinden insanlara bu anlatılmış olsaydı, bugün insanlara böyle bu tür çeşitten olan, bu tür e, bidatler pompalanabilir miydi? Pompalanamazdı. Bunlar insanlarda ne yapmazdı? Tutmazdı. Derlerdi ki ya koskoca... Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asabından, fakihlerden, fukahadan Abdullah ibni Mesud, zikir çeken, böyle toplanmış insanların haberini alınca onların başına gidip, onları azarlamış, ne yapıyorsunuz böyle demiş. Ya siz bir hayır kapısı açmaktasınız, ya siz peygamberin ve peygamberin asabından daha hayırlı bir yoldasınız, yahut şerre giden bir kapı açmaktasınız. Bu iki şıktan birisinde başka bir şık yok ortada demiş onlara. Ve azarlamış onları. Demek ki arkadaşlar bu kitapların değeri çok büyük. Hazine. Allah Teala'nın as pe peygamberinin ashabına öğrettiği akide bu kitaplarda yazıldı. Bu bu kitaplarda bize nakl olmuş. İbn Battah diyor ki bu eseri kitabında zikrettikten sonra ne de kitabında arkadaşlar? <gülüyor> El ibane, El ibane, an atil firka en naciye. Ne demek ibane? İbane, beyan, açıklama demek. Fırkay-ı Naciye'nin itikadını açıklayan kitap. Beyan eden kitap. <gülüyor> diyor ki, İbn-i bakın ne kadar merhametli. Bizlere hitap ederek, kitabında bunu zikrederek diyor ki, Ya ihvani, Hâzâ es-siddiqul-akbar, yetekavvafu 'ala nefsih zeyh. ''İn huve kâlefe şey'en min emrihi sallallahu aleyhi ve sellem.'' ''Ya ikhvâni'' diyor. Ey dostlarım, ey kardeşlerim, ey arkadaşlarım. Bakın, Ebu Bekir diyor, radıyallahu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir emrine muhalefet ettiği takdirde, dalalete, sapıklığa, yanlış yura düşeceğinden korkuyor. ''Femâ zâ asâ en yekûne min zemânin adhâ ehluhu, يَسْتَحْزِعُونَ بِنَب۪يِّهِمْ وَبِأَوَامِرِهِ ve diyor <gülüyor> ki? Şayet diyor gelin de görün bakın ki öyle bir zamanda yaşıyoruz ki öyle bir toplumda yaşıyoruz ki kendi döneminden bahsediyor. Bu toplumun diyor bu zamanın halkları Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle ne yapıyorlar? Alay etmeye başladılar. يَسْتَحْزِعُونَ <gülüyor> بِنَب۪يِّهِمْ Peygamberle alay ediyorlar. ve <gülüyor> وَبِأَوَامِرِهِ Ve onun emirleriyle Alay ediyorlar. Küçümsüyorlar. Ve yetebâhâûne bi muhalefetih. Ona muhalefet etmekten gurur duyuyorlar. Muhalefet etmeyi böyle apaçık bir şekilde izhar ediyorlar. Ve yezhârûne bi sünnetih. Sünnetini alaya alıyorlar. Diyor ki, yani bunların durumu ne olacak? Kendi döneminden bahsediyor. i̇bn Batuta bundan Bundan yıllar önce. İbn-i Batu'da. Rahimahullah. Yani şayet biz de diyoruz ki İbdi Bat'ta bu dönemde yaşayan insanları görseydin derdi? Artık yani sünnete temessük etmiş sünneti uygulamaya çalışmış insanların toplumda tamamen yerinin olmadığı sakalları uzun diye kapılardan geri gönderildiği camide bile peygamberin sünnetini tatbik ediyor diye Cemaatin dışarı atmaya çalıştığı bir zamanda yaşa, yaşayan bizleri görseydi İbn Battah ne der değil mi? Rahimahullah. Diyor ki: "Neselullah ismeten min el Hataya düşmekten diyor. Allahu Teala'ya niyazımız, Allahu Teala'dan dileğimiz bizleri hataya düşmekten korumasıdır. Allah Teala bizleri hatadan korusun. Ve sual amel ve kötü amellerden ne yapsın? korusun, kötü muhafaza eylesin. İbn-i da az önce Ebu Bekir radıyallahu anh sözünün akabinde ne yapmış? Bu nasihatte bulunmuş. Yani onlar arkadaşlar sünneti olan bağlılıkları, onların sünneti olan bağlılıklarını anlatan birçok eserler var. Az önce söylemiş olduğumuz kitaplara dönerseniz yani evinize koltuklar eskidiği zaman üç senede bir koltuk alıyorsunuz. Değil mi? Halı alıyorsunuz. Ama hiç kimsenin evinde şu saymış olduğumuz kitaplar yok. Bunları bir, niye yok? Çünkü bunları bir eksik olarak kimse görmüyor. Eksik olarak görmememizin sebebi, bunlardan haberdar olduğumuz, bunları bildiğimiz mi, bilmiş olmamız mı? Hayır, gaflet içinde olmamız. Şayet gaflet içinde olmasaydık, ne yapardık? Bu kitapları önce öğrenirdik. Nelerden bahsettiğini, bahsettiğini sorup araştırırdık. Sonra da evimizin bir köşesine bunları koyar okur okur tekrarlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in getirip öğretmiş olduğu akideyi, itikadı korumaya, akidemizi onun üzerine eee muhafaza etmeye çalışırdık. Şimdi hadislere dönelim arkadaşlar. 7. hadiste kalmıştık. Ebu Musa radıyallahu an, tarrivat ondan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''İnne mesele mâ ba'atheniyallahu bihi minel hudâ vel ilm kemesele gâyfin asâbe ardan fekânet minhâ ta'ifetun tayyibâ'' diyor ki Allah-u Teala'nın beni diyor kendisiyle gönderdiği hidayet benimle gönderdiği ilim Allah-u Teala'nın diyor gökten indirdiği yağmura benzer yani Peygamber aleyhissalâtu vesselâm bir ilim getirmiş doğru yola götüren bir sünnet getirmiş değil mi? Allah Teala ona insanları hidayete davet etmesi için bir hak göndermiş, hakkı indirmiş. İşte diyor benimle Allah Teala'nın gönderdiği bu ilim, bu hidayet gökten yağan bir yağmur gibidir. Tabi diyor bu yağmurun diyor indiği toprak farklı farklıdır. Öyle değil mi? Diyor kimi toprakları vardır ki sakanat minha ta'ife tun Toprağı güzel. Kalitelidir. Yani yağmur ne kadar çok yağarsa yağsın, toprak kaliteli değilse ne olmaz? Oradan ürün çıkmaz. Dün bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki memlekete gittim, orada bir abiyle konuşuyorum diyor. Tabi diyor böyle hani Trakya'nın böyle dümdüz tarlaları gibi, arazileri gibi arazi yok diyor bizim oralarda, aşağıda, güneyde. Taşlık diyor böyle. Tarlayı sürmek bile zor. Adam bir dönüm, iki dönüm arsasını taşlarını toplamış. Kenara atmış. Seneye ne yapacak orayı? Ziraat yapacak, orada ekecek. Adam tabi bir sene geçiyor üzerinden bir bakıyor ki yine tarlada ne var yine? Taşlar var, yine taş var yani. Taşlardan kurtulamıyor bir türlü yani. Yani kimi toprak ne yapmaz? O yağmuru alsa bile yağmurdan istifade etmez. Şimdi aleyhissalatü vesselam örnek veriyor. İnsanları üç kısma ayırıyor bu hadiste. Diyor ki قَبِلَتِ الْمَا فَاَنْبَتَتِ الْكَلَأَوَ الْعُشُبَ الْكَث۪يرُ Güzel toprak kendine yağan üzerine düşen yağmuru kabul eder ve orada ot, çimen, çayır bitirir. Yani suyu kabul ediyor ve sudan sonra orada ne bitiyor arkadaşlar? Ot bitiyor. Nebatat bitiyor ha مِنْهَا bu. Bir de toprak var ki arkadaşlar, bir de bir tarla var ki, çorak, kupkuru, اَمْسَكَتِ الْمَا Yani suyu emmiyor, emmiyor suyu. Yağan yağmuru ne yapmıyor? Emmiyor. İlk toprak suyu emdi, su içine girdi, ardından ne olarak geri döndü arkadaşlar? İtki olarak çayır olarak ot olarak geri döndü. Bu ise emmiyor ama yine bir artısı var. Suyu da ne yapıyor? Tutuyor. Su içine ne yapmıyor? Şeyin toprağın girmiyor. Bunun ne faydası var? Orada geçen insanlar, hayvanlar o biriken sudan ne yapıyorlar? İstifade ediyorlar. Diyor ki Aleyhisselam "Fe nefa Allahu biha'nnas fe şeribu minha ve saqu <gülüyor> Bu topraktan da insanlar nasıl faydalanıyor? Oradan su içiyorlar. Oranın suyundan faydalanarak barajlar yapıyorlar oralara. Tarlalarını suluyorlar. Hayvanlarına su veriyorlar. Ve asâbe taifetun minha uhra. Bir çeşit toprak da var ki arkadaşlar. Aleyhisselam bir de çok bir çeşit toprak var ki. İnnemâ hiye kıy'an. Düz. Bir toprak. Lâ tumsikumâ envelâ tumbitu kele'â. Ney? Üzerine düşen yağmuru, yağan yağmuru emip nebatat, çayır, otlak, çayırlar, meralar çıkıyor. Yani ne suyu emip bunu çıkartıyor. Ne de suyu ne yapıyor? Üzerinde tutuyor. Yani ne öyle ne böyle. Hiçbir faydası yok bu toprağın bu manada. Şimdi biz Allahu Aleyhisselam niye bize bu dersleri verdi? Bize burada Tarım dersi vermiyor. Toprağın çeşitlerini anlatmıyor. Bunu lisede okuduk. Killi toprak, kireç toprak değil mi? Aleyhisselam burada diyor ki Teala'nın beni gönderdiği ilim hidayet aynı buna benzer. Fezalike meselu menfaqaha fi dinillah ve nafa'ahu bima ba'athaniyallahu bihi fa'alima wa 'allama. Diyor ki ilk toprak suyu alan ve ardından ürün çıkartan Toprak diyor. allah Teala'nın beni kendisiyle göndermiş olduğu bu ilmi bu hidayeti anlayan, anlayıp sindiren, onu fıkh eden ondan sonra da o öğrendikleriyle de insanlara ne aban fayda veren, öğreten kimsedir. Yani en üst tabaka bu arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği, Allah'ın kendisiyle gönderdiği o hidayet, o sünnet öğrenildiği ve tatbik edildiği takdirde neye benzetiyor Allah Resulü Aleyhisselam bu kimseyi? Verimli, Verimli toprağa benzetiyor. Ve metalu mallem yerfaa bidalike ra'sen Umursamayan adam demek bunun tam Türkçesi. Yani kafasını kaldırıp bakmayan. Yani bir insan bir şey umursarsa ne var? Ona önem verirse ne var? En azından kafasını kaldırır, bakar değil mi? Harekete geçmeden önce işte Aleyhisselatü diyor, diyor ki, yani allah Teala'nın beni gönderdiği, benimle gönderdiği bu hidayet rehberi olduğum sünnetim, buna diyor, önemsemeyen, bunu umursamayan ise diyor, ve velem yakbel hudallah lezî ursiltu bihî, Allah-u Teala'nın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen insanın örneği de kim gibidir? Üçüncü toprak gibidir. Yani, dini fıkh eden, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem anlayan, onu emen toprak gibidir. Ondan sonra onu insanlara öğreten, onu emip ürün veren gibidir. Şayet onu anlayıp, anlamasa bile veyahut onu amel etmese bile insanlara naklediyorsa, o da hangi toprak gibidir bu hadisinin uyarınca? İkinci, suyu tutan. Üçüncüsü kim? Üçüncüsü ise arkadaşlar, lem yerfa. Bizalik sen ona kafasını kaldırıp bakmayan kimse. Yani yağmur yağıyor patır patır. Suyu ne yapıyor toprak çekiyor. Su da tutmuyor üzerinde çekiyor ama su yok. Yani herkes bu örnekten kendine ne çıkarırsın arkadaşlar? Ne pay çıkarsın? Acaba ben hangi kısımdan? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ne kadar bağlayayım? Yani bir tarafta bir topluluk var. Onun en ufak bir sünnetine muhalefet ettiği takdirde helak olmaktan korkuyor. Bir tarafta da bizim gibi bir topluluklar var. Öyle to durumda yaşıyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti yani bizim artık olmazsa olmazlarımızdan değil. Artık onu öğrenecek, öğrenecek bir himmeti de taşımıyoruz. Allah muhafaza hadiste ifade edilen vasıfları da taşır bir hale gelmişiz. Kafamızı kaldırıp ona önem bile vermeyen insanlar gibi davranıyoruz. Rabbim bizleri o üçüncü kısımdan olanlardan eylemesin. Sekizinci hadis, Cabir radıyallahu anh hadisi, "Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meselî ve meselukum kemethedir <gülüyor> raculin ev kadenâ râ. Diyor, benim size olan diyor. misalim, Ateş yakan bir kimse gibidir. Fece alal janadibu vel farashu yaqana fiha. Bu ateşe ne var arkadaşlar? Nebi Aleyhisselam diyor ki kelebekler bu ateşe haşereler ne yaparlar? Gece vakti biliyorsunuz bir şey yaktığınız zaman sinekler vızır vızır oraya saldırmaya başlarlar. Bilmiyor yanacak. Değil mi orada? Nebi Aleyhisselam diyor ki ve yedubbehun anha ben diyor oradan o oraya uçuşen, o kelebekleri o haşereleri uzaklaştıran insan gibiyim. Yani sizleri ne yapıyorum? Helak olmaktan ateşe düşmekten koruyorum. Ve ene bir bi hujazikum anin nar. Sizleri diyor elbiselerinin eteklerinden, paçalarınızdan tutup ateşten koruyan sizleri çekip almak istiyorum. Ve entum Tefelletûne min yedey. Siz ise elimden kurtulup kaçmak istiyorsunuz. Yani tasvire bakın arkadaşlar. Nebis alsa nasıl benzetiyor? Ben diyor ateş yakmış bir insan gibiyim. Sizler o ateşe giden ne yapıyorsunuz? Neler gibisiniz? Kelebekler gibisiniz. Sinekler gibisiniz. Atlıyorsunuz. Bilmiyorsunuz ya. Orada bir şehevi duygular var. Orada güzel gözüken bazı şeyler var. Hoş geliyor size. Atlamak istiyorsunuz, cahilsiniz, bilmiyorsunuz. Ben ise sizi oradan koruyorum, çekilin diyorum. Ama siz ne yapıyorsunuz? İlla elimden kurtulup oraya girmek istiyorsunuz diyor. Yani bakın sünnete bağlı olan insanın misaliyle, sünnete bağlı olmayan, sünneti tatbik etmeyen insanın misali bu hadiste çok güzel bir şekilde tasvir ediliyor. Dokuzuncu hadis, yine Cabir radıyallahu anh hadisi. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem emara bilakil asabi'i ve sohfa. Diyor ki Cavir, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemek yendiğinde parmaklarını ne emretti? Yalamayı emretti. Ve yenilen tabağı diyor yalamayı emretti. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Şimdi bugün yani insanlar kafirlerin koyduğu yemek Adabını uygulamada gocunmuyorlar. Adam diyor ki işte çatalı sol eline tutacaksın, kaşığı sağ eline tutacaksın. Yani bakın elini, sol elini ağzına getirip götürüp götüreceksin. Bunu yapmakta bir şey yok. Normal. Ama dendiği zaman yani bir kere de şu sünneti uygula hayatında bir elini yemek ya şöyle bir de parmaklarını şöyle bir yala. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle yapmış. Sen de bir kere bunu bir şey yap yani, imtisal et. Yaşamış olduğu toplulukta bu böyle yapılıyormuş. Örfen de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde yapmış. Kimse demiyor sana kaşığı at, o öyle dedi, sen de elle yemek zorundasın. Böyle bir şey yok. Ama ashab, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi, Enes radıyallahu An yemekte neyi ararmış? Kabak. Bal kabak diyoruz ona, o büyük kaba Araplar o yemekleri yaparken bizim tatlı olarak kullanıyoruz. Onlar yemeğin içine o balkabağını da koyuyorlar. Onu seçermiş. Balkabağını seçermiş Enes. Tabii. Sorulduğunda da dermiş ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu sevdiğini gördüm. Bunu yediğini, bunu seçtiğini gördüm. Ben de onun için böyle yapıyorum. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin burada bir neyi var? Bize bir öğrettiği yemek adabı var. Hatta bazı rivayetlerde ki burada da geçiyor. Diyor ki aleyhisselatü vesselam İnnekum lâ tedrûne fî eyhâ elberkâ. Siz diyor, bereketin nerede olduğunu ne yapamazsınız? Yani sen zannetme ki o yediğin ve ağzına götürdüğün o çok yemekle doyuyorsun. Allah sana ona bereket kılmazsa patlarsın farkında olmadan ölürsün gidersin. Yani hala da doymamışsındır. O doyma duygusunu o bereketi sana yine kim veriyor arkadaşlar? allah Teala veriyor. Hatta hatırlıyorum bir Alim naklediyor. Yani bugün modern ilim, modern bilim şu anda diyor ki, yani insan yemek yediği zaman, eliyle özel yemek yediği zaman bu elde insanın derisi hücreleri bir şey salgılıyor. Yani özel bir sıvı salgı salgılıyor. Ve bu sıvının da diyorlar, bu sıvının da nasıl insan vücudu derisi terlediği zaman bir sıvı salgılıyor. Bu buradan salgılanan sıvının da mideyi hazmetme. ...ya yardımcı olduğunu, onu kolaylaştırdığını söylüyor. Böyle bir adam araştırma yapmış. Yani şimdi, yani bilim öyle bir şey ki, özellikle mümin olan, Müslüman olan yani doktorlar... ...Kuran'ı beraber okuduğu zaman, Kur'an'ı anladığı zaman, sünneti anladığı zaman, modern bilimle de uğraştığı için bir yerlerden bir şeyler çıkarabiliyor. Laboratuvara giriyor, bunun araştırmasını bir yapıyor, sonuç olarak bakıyor ki yani imanını ne yapıyor? İmanı artıyor. Yani buradaki hikmeti de anlayabilmiş olabilir, olabiliyor. Bu hikmet belki asırlar boyunca, yüzyıllar boyunca insanlar tarafından keşfedilememiş olabilir. Bu şu demek değil. İnsanların bu hikmeti bilmemesi, Allah'ın ve hatta Resulü'nün emrettiği şeylerin, hikmetli ol, ol, o, em, o emirlerin hikmetli olmadığını gerektirmez. Hepsine birer hikmet var. Yani bizler bu hikmeti bilelim ya da bilmeyelim. Bizler bunları Allah Teala ve Rasulü bize emrettiği için yapıyoruz. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birinizin kabından, tasından bir köpek yalarsa onu ne yapsın diyor aleyhissalat Ne yapın diyor onu. Yedi kere yıkayın. O yedi kereden bir tanesi de neyle olsun? Toprak, Toprak olsun. Adam Almanlar araştırma yapıyorlar. Yine bu bilimsel dergide yayınlanmış. Sabit. Ee, Almanya'da bir araştırma bu. İspat ediyorlar ki köpeğin ağzındaki o bakterileri tamamen en güzel bir şekilde ortadan kaldıran şey, özellik toprakta var. Yani biz bu hikmeti bunu öğrenince daha da artıyoruz. imanımız artıyor. Yakinimiz artıyor. Ama bunu bilmesek de yani biz bunu yine ne yapacağız? Yapacağız, uygulayacağız. Diğer bir rivayette diyor ki aleyhissalatü vesselam اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا Zaten birisinin lokması yediği bir şey elinden düşerse, ağzından düşerse فَلْيَأْخُذْهَا Onu diyor alsın. Burada yine bir ahlak var. Tevazuyu da öğretiyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani. İnsan mütevazi olmak zorunda arkadaşlar. Kibir yasaklanan bir haslet, özellik. فَالْيُمِدْ مَا makane biha min اَذَا Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, o yere düşen bir şeye bir pislik, bir leke, bir kir bulaştıysa o bulaşan şey diyor, ne yapsın? O bulaşan Kiri, lekeyi, o lokmadan uzaklaştırsın. Sonra ne yapsın? وَلِيَكُلْهَا <gülüyor> Onu yesin. O yere sen lokmanı ye. وَلَا يَدَعْهَا لِشْشَيْطَانِ Onu şeytana bırakma diyor. Bakın arkadaşlar, şeytan insanla her halinde beraber. Besmele çekmeden yemeğini yersen senle beraber. Değil mi? Aleyhisselatü vesselam Sabah namaza kalkmadın, seninle beraber. Yere lokman düştü. O lokmayı yemedin, bıraktın. Kime bıraktın onu? Aleyhisselatü Vesselam'da şeytana bıraktın. وَلَا يَمْصَحْ يَدَهُ hatta el الْاَقَى أَصَابِعَهُ Diyor, elini yalamadan ne yapmasın mendile? Silmesin. فَاِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي اَيِّ تَعَامِهِ الْبَارَكَةِ O diyor, bereketin nerede olduğunu ne yapmaz? Bilemez. Bir rivayette diyor ki, İnne şeytanı yahduru, ahadakum, ende kulli şeyin minşeni. Şeytan sizlerden birinizin yapmış olduğu bütün işlerinde hazır bulunur. Şeytan yani sen tuvalete giriyorsun, Allah'a sığınıyorsun, Allah meni Evlisin hanımınınla ilişkiye gireceksin, şeytandan Allah'a sığınıyorsun. Yani şeytan her an senle beraber. Hatta yahdurahu ende ta'ame diyor ki, Aleyhisselam, yemek yerken bile şeytan gelir, hazır olur. Fayda sakatatın ahadi kumul lokma, sizlerden biri lokması düştüğü anda elindeki şey yere düştüğünde, fal yumut makane bir hamin ada. Diyor o yere düşen şeyi bulaştığı o leke, çarçob, ne yapsın onu atın diyor, kenarda onu izale edin. Geri kalanını ne yapın diyor fal yakulha yein. Valla ya da halı şeytan ve şeytana bırakmasın. Demek ki yani şeytan bundan faydalanıyor. Yani evet, sen bakıyorsun, yerde o şey eksilmiyor, o düşürdüğün lokma yerinde duracak belki. Ama şeytan onu yiyor. Nasıl? Bilmiyoruz. Keyfiyetini bunu, Allah-u Teala bize ne yapmamış? Resulü bize haber vermemiş. 10. hadise geliyoruz. <gülüyor> i̇bn Abbas <gülüyor> radıyallahu anhüme kal, kâme fînâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bîmev'îzâh. kâle ya eyyuhannâs, innekum mahşûrûûne ilâllâhi teâlâ hufâten urâten gûrlâ. Diyor ki i̇bn Abbas. Ey insanlar, Nebi Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde ayağa kalktı ve bizlere bir vazo nasihatte bulundu ve dedi ki ey insanlar sizler Allahu Teala tarafından çıplak ayaklarınızda ayakkabı olmadan ayaklarınızla çıplak yalın bir şekilde ve sünnetsiz bir halde ne yapılacaksınız? Haşr olacaksınız, Bir araya toplanacaksınız. Yani Oğlun çok şiddetli olacak. Hatta Ayşe radıyallahu Anha dediği zaman yani insanlar birbirine bakarlar. Ey Allah'ın Resulü diyor Ayşe radıyallahu Anha. Ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Ayşe Ya Ayşe el emru a'azamu min en yehummehum zalik Ya Ayşe el emru a'azam Yani düşündüğünden daha fena e durum ey Ayşe diyor. Yani senin o düşündüğünden daha kötü bir durum var orada. İnsanlar diyor bununla ilgilenecekler. Bununla ilgilenecek bir vakitleri, bir durumları olmayacak. Yani herkes çırılçıplak, herkes sünnetsiz, yalan ayak. İnsanlar birbirine bakar mı? Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bu düşündüğünden öte bu. <gülüyor> o gün herkes kendi derdinde olacak. Hatta e, şu ayeti okuyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ O gün kişi kimden kaçar? اَخِيهِ <gülüyor> ve min ve abiyi ensinden babasından ve sahibihi ve beni arkadaşından dostundan ve çoluğundan çocuğundan kaçacak. Yani o gün çok şiddetli bir gün olacak ve herkes o gün haşr olacak. Kema bada'na awla halqin nu'idu aleyna. Diyor, vaad ettiğimiz üzere kendi üzerimize bir vaad olarak söz verdiğimiz üzere sizlere ilk yarattığımız gibi sizleri ne yapacağız? O halde tekrardan haşredeceğiz, yaratacağız. İlk yaratıldığımız nasıl yaratıldık? Annemizin karnından çıktık, çıplak o şekilde. İnna kunna fa'ilin. Bizler de bunu yapacağız diyor allah Teala. Buna gücümüz yeter. Ve inna evvelel kala'ik yüksâ yevmel kıyâme İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> Kıyamet günü ilk giydirilecek. Elbisesine büründürülecek. Kim arkadaşlar? İbrahim aleyhisselam. Yani o çıplaklıktan kurtulacak ilk olan insan İbrahim Aleyhisselam. Ela ve innehu sayuja'u birrjalen min Ümmetimden diyor bazı insanlar getirilecek o gün. <aha> Burada bir uyarı var Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den. Feyu'khadhu şimal. Onlar tutulacak böyle sol tarafa atılacak. Ateşe atılacak. Faqulu ya rab ashabi diyor ki Ali Sa'd ki bunlar benim ashabım. Buhari'nin rivayetinde Usayi Habi diye bir rivayet de olduğu söylüyor İbn Hacer ee, Buhari'nin şerhinde Buhari'de zannedesem böyle bir şey var yani bunlar benim ashabımdan bazıları diyor ki Allahu Teala peygambere Feyqal inne kelat ma ey Muhammed bunlar bunların senden sonra ne yaptıklarını sen bilmiyorsun bu hadis Buhari ve Müslim'in Demek ki bazılarının iddia ettiği üzere <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her anda Her mecliste hazır bulunduğunu söyledikleri Söyleyen kimselerin iddia ettiği gibi Vefat ettikten sonra da Peygamber aleyhisselatü aslında vefat etmediği Her şeyi bildiği, gaybı bildiğini söyleyen insanlara Çok açık cevaplar var ayetlerde Kaybı yalnızca Allah'ın bildiğine dair Çok açık deliller var Kuran-ı Kerim'de bunun dışında çok açık deliller var hadislerde. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. allah Teala Peygamber'e diyor ki sen onların senden sonra ne yaptıklarını Yalnız. bilmiyorsun. <gülüyor> Tabi buradaki ashab ifadesini yani onlar benim ashabım ifadesini rafıziler, şiiler, caferiler almışlar. Bizim aleyhimizde delil olarak göstererek diyorlar ki bak Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ebu Hurayra, Muaviye, Radyallaahu Anhum ve diğerleri, sadece diyorlar yedi tanesi, sadece beş tanesi, sadece dört tanesi hariç peygamberin ashabı diyorlar. Nerededir? Cehennemdedir diyorlar. Ateştedir. Siz diyorlar, ehli sünnet olarak dininizi bakın bunlardan alıyorsunuz diye bunu apaçık söylüyorlar. Ama bugün bugün onlara dediğiniz zaman ya siz böyle böyle görüyorsunuz, bu düşüncelere sahipsiniz dediğiniz zaman. Onlar ne yapıyorlar? Takiye yapıyorlar. Tukye diyorlar onlar. Yalan söylüyorlar. Hayır Ebu Bekir. Biz de seviyoruz Ebu Bekir. Hayır biz de Ömer'i seviyoruz. Yalancılar. Peki bu hadis onların için bir delil olur mu arkadaşlar? Olmaz. Çünkü bizler biliyoruz ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ashabtan razı olduğunu söylemiş. Bu ashabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla Allah-u Teala ne yapmış? Cennetle müjdelemiş. Bu rivayetlere baktığınız zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Badiye'de yaşayan, çölde yaşayan, bedevi insanlar, bir takım azınlık vefat edince olayların gevşediğini görerek, öyle zannederek yani, öyle diyelim, ne yapıyorlar? Ebu Bekir radiyallahu anhuya zekat vermiyorlar, zekatı inkar ediyorlar. Ebu Bekir radıyallahu zaten onlarla ne yapıyor? Savaşıyor. Hadiste kastedilen bunlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlardan haberi var mı? Öldükten sonra, vefat ettikten sonra? Yok. Kim ki var diyorsa Peygamber'e ne yapar arkadaşlar? İftira eder. Neye göre Peygamber'e iftira eder? Hadis Buhari'de ve Müslim'de. Allah-u Teala diyor ki sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların, sen vefat ettikten sonra, senden sonra onların ne yaptığını sen bilmiyorsun. Ama hala utanmadan kalkıp çıkıp ne diyebiliyorlar? Bu Vahabiler şöyle, bu Vahabiler böyle şefaati inkar ederler. İşte peygamberi sevmezler. Böyle insanlar ne yapıyor? Aklını başını çelmeye çalışıyor. Onlara iftiralar, insanların hakkında iftiralar ileri sürerek bir takım kimseleri kandırmaya çalışıyor. Faqulu kima qala'l abdus salih diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de ben de Allah Teala'ya şöyle derim. Ve kuntu aleyhim şahidan ma dumtu ben onların arasında olduğum sürece şahit evet şahitlik ed ederim onların yaptıklarına. Şahidim. Artılarını ve eksilerini. Bu kimin sözü arkadaşlar? <gülüyor> Hazreti İsa'nın sözü. <gülüyor> Hazreti İsa'ya Allah Teala diyor en tequlten nâs Sen mi söyledin insanlara? Ey İsa Allah Teala soracak ahirette kıyamette Çek, hesaba çekecek İsa Aleyhisselam'ı bile. Yani o günkü durum Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın Aşer Adiyyallah anha dediği gibi vahim bir durum. İsa Aleyhisselamın ne ile ceiplidir. Sen mi söyledin insanlara? İttahidunü ve ummiyâ ilâhini min dunillâ. Beni ve anamı Allah ile birlikte ilahlar edinin diye. Sen mi söyledin? Bu sözün sahibi sen misin dedi İsa? İsa Aleyhisselam ne diyecek? Allah Allah. Subhanak. Seni tenzih ederim. Ben onlara ancak senin bana öğrettiğin şeyleri söyledim. Ve diyor onların arasında bulunduğum sürece, o Hristiyanların arasında bulunduğum sürece onlara şahidim. Beni öldürdüğün, beni, vef beni vefat ettirdiğinde, yani beni göğe çıkardığında falan metavefeteni vefat vefat etme kelimesi Arapça'da <gülüyor> uyku manasında da kullanılıyor arkadaşlar. Yani öldürülme, öldürülmedi İsa aleyhisselam. Ben refa'ahu Allahu ileyh. Allah ona ne yaptı? Göğe çıkardı. Nebi sallallahu aleyhi ve bu şekilde haber vermiş. Bu şekilde iman ediyoruz. Sen diyor beni onların arasından aldığında onların üzerindeki gözetleyici kim? Sensin diyor. İşte Peygamber Aleyhisselam da bunu söyleyecek yani evet. Ben vefat ettikten sonra onların ne yaptığını bilmiyorum. Ben onların arasında bulunduğum sürece o, o döneme şahidim. <gülüyor> <gülüyor> ve bana denecek ki sen onların yanından ayrıldığın zamandan itibaren onlar gerisin geriye ne yaptılar? Dinden döndüler. Dinden ayrıldılar. <gülüyor> Hemen son iki hadisimize geçelim ve bu bahsi bitirelim. 11. hadis An Ebi Sa'id Abdillah İbni Muğaffel an, anh Nehe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Anil Khaz <gülüyor> Hadis rivayet eden Ebu Sa'id Abdullah İbni Muğaffel Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Taş atmayı yasakladı Sapanla elle Ve dedi ki diyor İnnehu la yaktulus Said ne bu attığın şey Av öldürür av yakalarsın Bununla Ve la yenkeul ne de düşmana zarar verir. Ve la yefka'ul ayn. Ve innehu yefka'ul ayn. Ama diyor bu ne haber? Yapsa yapsa birisinin gözünü çıkarır yani. Ve <gülüyor> sin Ve diş kırar. Birisinin dişine hesabı eder dişini kırar. Yani bundan başka bir faydası olmaz senin açından yani. Ve fi rivaya enne qariben libni mugaffel khazef. Yine rivayette Buhari ve Müslim rivayeti. Bu sahabenin bir akrabası, yani sahabe ona diyor ki taş atma, böyle oynama yani. Böyle atıyor. Mercimek büyüklüğünde almış bir şey, oynuyor yani. Bazen insanlar böyle atar. Öndeki insanlar atıyor böyle. Yasak bu yani. Peygamber aleyhisselatı yasaklamış. Fenehâhu, <gülüyor> sahabe diyor ki yapma. Ve kâl inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha anil hakad. Ve ona diyor ki peygamber bunu yasakladı, yapma bunu. Ve kâl innehâ lâ tasîdu saydân fümme âde اُحَدِّثُكَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَمْ نَهْ عَنْ ثُمَّ اُتَّ تَحْذِفْ LA اُكَلِّمُكَ اَبَدًا Sana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun bir, bununla bir av yakalamayacağı rivayetini söyledim. Peygamberin bunu yapmaktan seni alıkoyduğunu söyledim. Sen hala atıyorsun. Diyor ki, لَا SEN NE Seninle diyor, konuşmuyorum. Küstüm seninle ebede. Kıyamete kadar konuşmuyorum seninle. Ölene kadar konuşmuyorum seninle diyor. Bir, mümin, bir müminle üç günden fazla küs kalması <gülüyor> caiz değil. Ama dünyevi konularda. Yani bir insan dini için tavır takınabilir. Peygamber aleyhisselatü vesselam kırk gün ne yaptı? Tavır takındı değil mi? Gazveye katılmayan, geri kalan insanlara. Bak bu diyor, senle konuşmuyorum. Bitti. Şimdi bugün sünnetimiz, peygamberi sünnetiyle dalga geçiliyor. Ve biz İnsanlardan ürküyoruz. Ürttükçe, korktukça, bir şeyleri kaybetme endişesine düştükçe Allah bizdeki izzeti alıyor. Onun yerine zillet koyuyor. Ama bakın ashabâ dimdik duruyor. Ya yani biz yanlış anlaşılmasın. Burada kimseye demiyoruz. Gidin ananızla, babanızla, akrabalarınızla küsün, onlarla konuşmayın. Hayır. Ama ne, ne lazım? Bir duruş lazım. Sünnetin dindeki yerini onlara anlatmak lazım. Sonra diz An, ab an abisi İbn Rabi'a قال: "Ra'aytu İbni'l-Kattab, yukabbilul Hacer. Ce Ömer İbni'l-Kattab'ın Hacer-ül Esved'i öptüğünü gördüm. Ve yakul inni a'lamu enneki Hacer, ma tenfa'u ve la tadur. Ömer diyor ki biliyorum ki ey, ey si siyah taş, ey Hacar ül Esved. Biliyorum ki sen la tenfa'u ve la tadur. Sen ne fayda verebilirsin ne de bir zarar verebilirsin. Bugünkü kabirperestlere, bugünkü türbelere gidip onun böyle demir, Kepenklere, demir korkuluklarına sürünen, sürtünen, çoluğunun çocuğunun affedersin iç çamaşırlarını getirip oraya sürüp ondan medet uman insanlara bir cevap arkadaşlar. Pandemiden hani dedik ya bu kitaplar evde olsa insanlar evde okusalar bunları, bunlar olmayacak. Şeytan insanları bu kadar kolay kandıramayacak. Şeytanın davetçileri <gülüyor> bunu başaramayacak. Velâlâ enni Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seni öptüğünü görmüş olmasaydım seni ne yapmazdım? Öpmezdim. Sünnete itibâ. Peygamber bunu yaptığı için biz de ne yaparız diyor? Seni öperiz. Bu hadiste bu eser de Ömer İbnü'l Hattab'dan rivayet olunan eser, muttefakun aleyh eserlerden ve bu bap'taki son aldığımız eser inşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve